Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. İstanbul Beykoz'da 111 bin metrekarelik ormanlık arazinin imara açılması üzerine Beykoz çevre dayanışması bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Beykoz Ormanları adresindeki kampanyayı kısa sürede 8 binin üzerinde kişi imzaladı. Geçtiğimiz haftalarda Sözcü gazetesinden Özlem Güvenli'nin duyurduğu habere göre sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanını statüsüde taşıyan parsel için imar planı hazırlandı. Plan değişikliği kapsamında hazırlanan Ağaç Röleve raporunda göre parselde 21 farklı türde 1443 adet ağaç saptandı. Change.org'da Beykoz Çevre Dayanışması'nın başlattığı kampanyada Türkiye'nin iklim krizi çağrılarının yapıldı. Su kaynaklarının tükendiği, kuruduğu, bu dönemde ise yeşil alanları korumak gerektiğine vurgu yapıldığı bir zamanda bunun kabul edilemez olduğu söyleniyor. Biz Beykozlular ve Beykoz'daki üniversiteliler olarak bu kararın karşısındayız ve gerekeni yapmaya hazırız. 21 farklı türden ev sahipliği yapılan bölgede 1443 adet ağacın kamu yararı gözetilmeksizin kesilmesini önlemek adına Tanınan itiraz süresi içinde toplamaya başladık imzaları. Kararını verecek olan kamuoyunun isteklerine süreç ne kadar devam ederse etsin yığmadan savunacağız. Beykoz'da yapılan talan, ülkemizde yapılan orman katliamlarının Devamı niteliğinde Beykoz'un dolayısıyla İstanbul'un son yeşilinin katledilmesine izin vermeyeceğiz. Bütün Beykoz halkını doğa sever ve çevreci kamuoyunu, bütün üniversitelerden dostlarımızı nefesimiz kesilmesin diyen Beykoz Ormanları'na ses vermeye çağırıyoruz deniyor. Change.org.taksim Beykoz Ormanları adresinde. Murat Gökçe'nin başlattığı kampanya Kapadokya'da altın arama planlarına karşı çıkıyor. Change.org Taksim, Kapadokya Maden adresindeki kampanyada deniyor ki UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan Kapadokya'da Kanadalı maden şirketi toplam 1306 hektarı kapsayan devasa alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı'ndan ruhsat aldı. Dünyada eşi benzeri bulunmayan peri peribacalarına sahiplik etmesi itibariyle doğal, özellikle yöredeki kliseler itibariyle tarihi ve kültürel mirasa sahip ülkelerden bu yörede, Madencilere izin vermeyelim. Kaz dağlarından sonra bir de Kapadokya'nın kalbinde kocaman bir delik açıp balonları göğe çıkan yerli ve yabancı turiste bu feci manzarayı izletmeyelim. Yöneticilerimize sesleniyorum. Altın ruhsatından elde edilecek gelirin geçici ama vereceğin zararın daimi, oysa turizm gelirinin hem daimi hem de sürdürülebilir olduğunu unutmayalım. Çin atasözünde denildiği üzere yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı. Çocuklarımızdan ödülü çaldık. Lütfen vicdanlı ve ferasetli davranın deniyor Change.org Taksim Kapadokya Maden adresindeki kampanyada. Bodrum Yarımadası'ndaki Koyun Koyunbaba Çukurbük Halk Plajı'nda inşa edilen pis su arıtma havuzu yerel halkın tepkisine neden oldu. Change.org'da Can Giray'ın başlattığı kampanyayı kısa sürede 2000'in üzerinde kişi imzaladı. Change.org Taksim Koyunbaba adresindeki kampanyada Pis su arıtma havuzunun çevreyi ve halk plajını tahrip edecek şekilde projelendirildiği söyleniyor. Kampanyada ayrıca şöyle denmiş. Dar bir kıyı şeridine sahip olan doğal koy, sahilinde endemik ılgın ağaçlarıyla çevrelenmiş olup, sadece yöreden değil tüm ülkeden gelen vatandaşların hiçbir ücret ödemeden güvenle temiz denizden faydalanabilecekleri ender doğal ve ücretsiz plajlardan biri. Ancak yapımına başlanmış olan altyapı çalışmaları dahilinde bu bakir koya yapılmak üzere olan pis su toplama havuzu ciddi çevresel sorunlar teşkil ettiği gibi günümüzde az sayıda kalan doğal alanlardan birini daha tahrip etmek üzere. Altyapı projeleri tabii ki hepimiz için önemli fakat ne kadar önemli olursa olsun çağımızda hızla azalan ve bu gidişle yakın gelecekte yok olması kaçınılmaz olan doğal ve bakir alanların bu uğurda yok edilmesi kabul edilemez. Bu atık su toplama havuzunun inşa edilebileceği daha uygun alanlar bölgede mevcut ve projenin oralara kaydırılması son derece kolay. Ancak yok edilecek bu doğal plajın yeniden yaratılması imkansız. Yapılmakta olan atık su toplama havuzunun yerinin acilen değiştirilmesini bölge sakinleri ve tüm insanlık adına yetkililerden talep ve rica ediyoruz. Dermiş Change.org Taksim Koyunbaba adresinde. Nabi Evren'in başlattığı kampanya... İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağba'da yeni imar planları açılmasına karşı çıkıyor. Change.org Taksim Ağba adresindeki kampanyada birinci derecede doğal sit ve arkeolojik sit alanı olan Bayraklı Tepesi'nin üçüncü derecede arkeolojik sit alanına dönüştürülerek imara açılacağı ifade ediliyor. Kampanyada ayrıca şöyle denmiş. İstanbul'un en eski arkeolojik buluntu yerlerinden biri olan denizin hemen kenarındaki bu pitoresk alan yapılaşmaya açıldığında